330, numaralı konu, Hazreti Ömer'in hadisi ve ensar hakkında söyledikleri, evet, Hz. Peygamber Mekke'de dinini tebliğ etmeye başladığında haç mevsimlerinde kendisine yardımcı olmaları için Arap kabilelerini tek tek dolaşıyordu, fakat hiçbirinden olumlu bir cevap alamadı, sonunda Allah Teala, ensarı mutlu kılmak ve onlara şeref bahşetmek istedi, onlar da Hazreti Peygamber'i kendi memleketlerine kabul edip ona yardımcı oldular, Allah, Peygamber'ine yapmış oldukları bu iyiliklerden Dolayı onları mükafatlandırsın, Hazreti Ömer, Ensar hakkında şunları söylemiştir, yemin ederim ki biz Ensar'ın hakkını gereği gibi gözetemedik, onlara, bizler emirleriz, sizlerse vezirlerimizsiniz, demiştik, eğer bu yıl sonuna kadar yaşayacak olursam her idareciyi ve her valiyi Ensar'dan tayin edeceğim.